1894 numaralı konu Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği gün taşların altında kan görülmesi evet Zühri şöyle anlatıyor Bir gün Abdülmelik bana şöyle dedi Sen büyük bir alimsin bana Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği gün ne gibi alametler görüldüğünü söyleyebilir misin Bunun üzerine o gün Beytül Makdis'te Kudüs'te kaldırılan her taşın altından taze kan çıkıyordu dedim Abdülmelik, evet ben de aynen böyle işitmiştim dedi